السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلل وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وَابْسَطْ مِنْهُمْ الرِّجَالَ كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتساتها وكل محتسة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر La İlahe illallah, ve Allahu Ekber Allahu Ekber ve Lillahil Hamd Ey Rabbimizin oruç tutun emrini duyup da icabet edenler Ey Allah'ın emrini işitip itaat edenler Sizlere müjdeler olsun Allah'a karşı zannınızı güzel tutun Ey muvahhidler, sizler taat ehlisiniz Sizler itaat ehlisiniz. Hiç şüphesiz ki bir ay boyunca sabırla Rabbimizin emrine boyun eğdiniz. Allah'a karşı zannınızı güzel tutun. Allah subhanehu ve teala muhakkak ki yaptıklarınızın karşılığını sizlere fazlasıyla verecektir. Fazlasıyla döndürecektir. Sizlere müjdeler olsun. Allah subhanehu ve ki... Günahkar kullarına karşı bile, masiyet ehline karşı bile rahmetini ve bereketini ve mağfiretini bol ve geniş tutandır. Allah Sübhanu ve Teala şöyle buyurmaktadır: Kul ya ibadellazina israfu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah. İnallah yagfiruzunuba cemianen. İnnehu huvel gafurur rahim. Ey nefisleri doğrultusunda aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini bağışlayandır. Şüphesiz ki o rahmeti bol olan, mağfireti bol olandır. Allah'ın tebareke ve tealâ, kendi nefisleri doğrultusunda aşırıya giden kullarına karşı yani günahın en dibine kadar batmış olan kullarına karşı bile mağfiretine bir bakın. Taat ehlini, itaat ehlini, ibadet ehlini ve oruç ehlini nasıl karşılayacağını varın siz düşünün. O oru ehli ki özellikle sıcakların arttığı, çıplaklığın çoğaldığı Hayasızlığın ve utanma duygusunun ortadan kalktığı insanların bir dal sigaraya bir nefes dumanı orucu sattığı Böylesine bir dönemde sevabını Allah'tan bekleyerek Sadece midesini değil dilini ve şehvetini de tutarak Allah'ın emrine icabet etmişlerdir Allah'ın emrine koşmuşlardır O oruç ehli ki Rablerinin rızasını kazanmak için gündüzleri oruç tutmuşlardır. Gecelerini namazla geçirmişlerdir. Şu Ramazan ayında Kur'an tilavetini arttırmışlardır. Rabbim orucunuzu, namazınızı, tilavetinizi makbul buyursun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Allah Sübhanu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Yuridu Allahu yusra ve la ve ve ala Allah sizler için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu sebepten dolayı sayıyı tamamladığınızdan dolayı ve size hidayet ettiğinden dolayı Allah'ı tekbir edin. Allah'ı tekbir edin ve O'na şükredin. Değerli Müslümanlar, ayette de geçtiği gibi Rabbimizin tebareke ve teala yardımı ve inayetiyle, O'nun kolaylaştırması ile Ramazan orucunu tamamladık, sayıyı tamamladık. Bizleri şu bayram sabahını eriştiren Allah'a hamdolsun. Sayıyı tamamlamamıza karşılık olarak Allah'tan mağfiretini ve rahmetini dileyin. Değerli Müslümanlar, Allah'a karşı zannınızı güzel tutun. Allah subhanehu ve teâlâ'nın vaadi haktır. Onun sözü gerçektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. İki bayram arası günahlara kefarettir. Çalışmış, gayret göstermiş ve hedefe ulaşmış biri olarak sevinin. Allah hiç kimsenin amelini zayi etmez. Nitekim Allah subhane ve teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُد۪يُعُ اَجْرَ muhsin'in. Muhakkak ki Allah iyilikte bulunanların mükafatını fazlasıyla verecektir. Elbette zayi etmez. Bir başka ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Em li la'udiu amilin minkum min zekerin av muhakkak ki ben erkek olsun kadın olsun sizden amel etmiş hiç kimsenin senin amelini zayi etmeyeceğim. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve Sevinin Müslümanlar, sevinin değerli kardeşler. Bugün Allah için hiçbir şey sizin neşenizi bozmasın. Bugün hiçbir şey sizin neşenizi kaçırmasın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bayram günleri neşeli olurdu ve her daim etrafına tebessüm ederdi. Bugün Müslümanların bayramıdır. Bugün mutlu olmayan Müslümanların herkesten daha fazla ihtiyacı vardır. Bugün mutluluk Müslümana yakışır. Sizler Allah subhanahu ve teâlâ'yı iman ettiğiniz sürece, Müslüman kaldığınız sürece Allah'ı Rab, Muhammed aleyhissalatu vesselamu Peygamber, Kur'an-ı Kerim'i kitabınız olarak gördüğünüz sürece asla üzülmeyin, sevinin, ümitsizliğe kapılmayın. Hiçbir şey, şu dünya hayatındaki hiçbir şey halledilmemiş değildir. İslam'ın bayramları ve zaferleri ilelebet devam edecektir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. İslam tarihine bir bakın, ecdadınızın izzetle geçirmiş olduğu günleri hatırlayın. Ve şunu unutmayın ki Allah Subhanehu Teala nurunu kafirler kerih görseler bile tamamlayacaktır. Zalimlerin zulmüne, tağutların tuğyanına, kafirlerin küfrüne, münafıkların nifakına ve bütün bunların İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarında el birliği yapması, gönül birliği yapması, fikir birliği yapması asla ve asla sizleri ümitsizliğe düşürmesin. Hatta ve hatta bütün bunlara rağmen Müslümanların kendi aralarında bin parça olması, neredeyse her birinin bir diğerinin kuyusunu kazmak istemesi, asla ve asla sizleri ümitsizler düşürüp de şu bayram sabahında ümmetin yetimleri karşısında boynunuzu büküp yüzünüzü astırmasın. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşler Allah'a karşı zannınızı güzel tutun. Tutmuş olduğunuz oruç ile günahlarınızdan arındınız. Vermiş olduğunuz zekat ve fıtır sadakası ile malınızı da temizlediniz. Yani sizler şu geçtiğimiz bir ay içerisinde kendiniz için tertemiz, bembeyaz bir yaprak hazırladınız. Değerli Müslümanlar bunu kendiniz için bir fırsat bilin ve Rabbimizin rızasını kazanma doğrultusunda kalkın. Kalkın ve Kalkın ve o kağıdınızı salih amellerle doldurun. Haydi Müslümanlar kalkın, o kağıdınızı şerefli selefiniz gibi yeniden, yeniden zafer sesleriyle doldurun. Yeniden İslam ve Müslümanlar için, yeniden izzet ve şeref için kendilerine tabi olduğumuz, onlarla gurur duyup onurlandığımız ecdadımız gibi yeniden şehirlerin kapılarına dayanın. Ey Rabbimiz şu önümüzde duran bembeyaz kağıda sen bu yıl bizlere dimeşkin fethini nasip eyle. Ey Rabbimiz sen bizlere önümüzde duran şu tertemiz yaprağı bu yıl kafirlerin zelil olduğunu, Müslümanların ise izzet bulduğunu yazmayı nasip eyle. Haydi Müslümanlar kalkın ve yeryüzünde dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan mazlumları... İslam coğrafyalarında Rabbim Allah'tır dediklerinden dolayı dışlanan, hapse atılan Müslümanlara yardım için, yardımcı olmak için kalkın. Ve bu yılki kağıdınıza, e kendi ellerinizle hazırlamış olduğunuz temiz kağıdınıza, bembeyaz olan kağıdınıza bu yıl Uygur Türklerini Çin'in zulmünden kurtardığınız için Rabbimize hamd olsun diye yazın. Haydi Müslümanlar kalkın, dağılan birliğinizi, bozulan dirliğinizi Rabbimizin wahtasi muhibbilillahi cemiyawala tafarruku Allah'ın ipine topluca sarılın, bölünüp parçalanmayın ayetinin gereği Allah سبحانه ve تعالى'nin bu emri gereği tekrardan birliği sağlayın. Ey değerli Müslümanlar menheş kardeşliği adı altında, cemaatçilik adı altında parçalanan İslam ümmetini, bin parçaya bölen İslam ümmetini, ümmeti Muhammed adı altında yeniden bir araya getirin. Haydi Müslümanlar kalkın, haydi Müslümanlar kalkın ve bir ay boyunca kendi ellerinizle hazırladığınız, kendiniz için hazırladığınız bembeyaz kağıdınızı, tertemiz yaprağınızı, Dine, Allah'ın dinine, din kardeşlerinize sahip çıktığınızı yazın ve şunu unutmayın ki Allah Supanahu Taala'nın sizlere olan yardımı sizlerin Allah'ın dinine, İslam dinine ve İslam kardeşlerinize olan yardımına bağlıdır. Hiç şüphesiz ki Allah Supanahu Taala şöyle buyurmaktadır: Ya eyu halle dine, aminu imtansurullah, yansirkum ve yusabit akdamkum. Ey iman edenler, eğer sizler Allah'a yardımcı olursanız Allah da size yardımcı olur ve ayaklarınızı sabit kılar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. İnna Allaha fi avni'l abdi ma dama'l abdu fi avni ahihi. Allah'ın kuluna yardımı, kulun kardeşine olan yardımı devam ettiği süredir. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşler, Allah subhanahu ve teâlâ'ya olan zannınızı güzel tutun. Sizler bu ay kendiniz için hazırlamış olduğunuz tertemiz yaprağı tekrardan şu dünyanın kirini ve pisliğini doldurmaktan sizleri uyarıyorum. Değerli Müslümanlar, dünya hayatının menfaati gereği, dünya hayatının menfaatine kanıp batıl tevhiller ile ellerinizi Müslüman kardeşlerinizin kanına bulamaktan Dillerinizi Müslümanların etiyle zehirlemekten sizleri uyarıyorum. Alimleri bırakıp da heva ve heveslerinize tabi olmaktan, ilimsizce Allah adına konuşup insanları saftırmaktan sizleri uyarıyorum. Nitekim Allah ve Teala şöyle buyurmaktadır: "Famen arzamu mimmen ala Allahi kizban liyudilla en bi-ghayri ilm. Allaha la İlimsizce insanları Allah adına yalan iftira atıp kandırandan daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu asla hidayet etmez. Değerli Müslümanlar, Allah Allah'a olan zannınızı güzel tutun. Bu Ramazan ayında şu mübarek bayram sabahında kendiniz için hazırlamış olduğunuz bembeyaz kağıdı iman ve tevhid ile doldurun. Allah Subhanahu ve Taala'nın sizler için sizler için çizmiş olduğu hidayet yolunda istikamet üzere olun ve unutmayın ki bu yol zorlu ve uzundur. İslam dini sizlerden herhangi birisinin belirli bir süre yaşadıktan sonra bırakabileceği bir din değildir. İslam ancak kişinin son nefesinde istikamet üzere, son nefesini teslim etmesiyle ancak ve ancak kişiye fayda verir. Değerli Müslümanlar, bundan sonra tercih yapmak bizlere kalmıştır. Ya kalkarız izzet ve şeref ile Allah subhanahu ve teâlâ'nın bizler için çizmiş olduğu şu hidayet yolunda istikamet üzere dosdoğru yürürüz, ya da nankörlerden oluruz Nezu billah Allah subhan ve Teala şöyle buyurmaktadır İmma İna Nahhu sebiyle İmma Şakirva İfura Biz ona biz ona yolu gösterdik O bu yolu ya şükrederek kat edecektir ya da nankörlerden olup da bu yolu kat edecektir. Ey Rabbimiz. Sen sırati mustakinde bizleri sabit kıl ve yolunu şükredenler olarak istikamet üzere gerçekleştirmeye, tamamlamaya ve son nefesimizi Müslümanlar olarak vermeye bizlere nasip eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allaha ve malaikatehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleihi ve sellimu teslimen. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kama salleyta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. Innaka'dul mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. Innaka'dul mecid. Amin. Allahumma waḥid kelımet el Müslimin, Allahümmä waḥid kelımet el Müslimin, Allahümmä ırbet aleya kulub el Məjahidin, Allahümmä ırbet aleya kulub el Məjahidin, Allahümmä ansırhum ya Rabb al Alemin, Allahümmä ansırhum aleya aduhihim ya Rabb al Alemin. اللهم ثبت أقدامنا وأقدام الإخواننا اللهم ثبتهم وأيدهم وفك أصارهم اللهم عليك ببشار وحزبه اللهم عليك ببشار وحزبه اللهم عليك ببشار وحزبه اللهم, اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم مزدك جمعهم اللهم فرق شتتهم اللهم أفرق بينهم اللهم عليك بأمريكا ومن هاونها اللهم عليك بيهود ومن عاونهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم اللهم عليك بشيعة ومن شيعهم اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا وارحمنا وافتح لنا أبواب الخير وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار